Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tıpırası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.39 oldu saatimiz. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakıyoruz. Fahiro 3 stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ha, hoş bulduk. Çok hoş bulduk. <gülüyor> Ege Kayacı'nın tavırla başlayan programı tavırla devam ediyor. Yani Modern Sabahlar'dan eser yok şimdi. Böyle bir şey oldu ki. Ne derler? Tavırla mutfakta harcayacağımız vakti var dedim. Yayınla da de harcayalım da en azından... Hem tavır hem yayın beraber yapalım evet. dedim. Valla yani burada tavır, tavır yapılacak bir kişi. Bile. Yani herkes günahsız Ege. Yani çok özür dilerim de herkes haklı. Herkes İlk tavırı günahsız. en günahsız mı yapsın? Valla en günahsız sen. Ben burada kapılarda... benim an, Bana anahtar vermediler. Radyonun anahtarı ben de yok. Ben kapılarda kalıyorum hep. O yüzden sizden bir haber bekliyorum. Hava soğuk, titri, titriyorum. Çocuğum hava soğuk hiç orada. gelme haberini bekliyorsun değil mi? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> hava çok soğuk. Bugün, Bugün yayın geldi. iptal oldu. Umutla onu, onu bekliyorduk. Vallahi bekledim. Çünkü zaten baktım yayın başladı 15 dakika geçince yayın otomatikman düşer diye düşünmüştüm. Ama düşmemişti. Sizden de bir haber gelmemişti. <gülüyor> Oktay'dan da bir haber gelmedi. Yazık o da zaten çocuk, çocuk uyumamış akşam Oktay'da. Oktay mı? Ha, onlar çocuk Sen aldılar onu... ya. Ha. 23 Nisan öncesi çocuk aldılar evvel. Ha seninki değil. Başka şöyle. Belki başka çocuk diyorlar. Biraz Erkin, erken almışlar onlar. Erkenden. <gülüyor> erkenden alalım. Erken alalım. İstediğimizden alalım. İstediğimiz gibi yetiştirelim istediğimiz mi? İstediğimiz gibi yetiştirelim diye. Çünkü törenlerde e, istedikleri tarzda ortaya çok güzel bir rond şeyi var, Hı -hı. projesi var. Evet, dik durmadan ne? Eğilmeden dik durmak. Dikleş, eğilmeden. Ben şu anda çıtlatıyor ama tam ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çocuğu onu söyleyecek. Evet. E bir, altı aylık hoca bunu söyleyecek. Vallahi güzel. Baya çalışmalı. Olur yani. E, e, i̇nanılmaz. Yani o minicik elleriyle. De... turu da zaten o zamana kadar. Bir de alkış yapar üstüne. Bitti gitti işte. E, hava, buz. hava buz. buz ya. buz. Bu ne ya? Bu ne ya? Nakıs değerler. Nakıs değerlere ulaştık sevgili dinleyiciler. Herkes üzerine kalın cama bir şey alsın Ben bir şey fark ettim. Dinleyicilerimizle de paylaşayım bunu. Hı. Kahverengi şeyler insanı daha sıcak tutuyor. Kahverengi. Toprak rengidir Ege. Bilmiyorum neden. Ne sıcak tutuyor be? Üstündeki eğer şu... Ee, sıfatlandıramayacağım. <gülüyor> Ni kahverengi dünya neyin çirkin rengi? Geri geldi. Ama sıcak tutuyor mu? Tutmuyor mu? Tut. Tutuyor mu? Tutuyor baba. Ee, evet, daha bu da tutuyor. senin içine kahverengi bir şey giymişsindir. <gülüyor> kesin. Kesin içine kahverengi bir şey katıştırılmış olması lazım. Kahverengilerinizi çekin. sütlü kahve rengi olur. Efendim Türk kahvesi rengi olur başka kahverengileri de olabilir. Kahverengiler size şu soğuk günleri atlatmanızı güç verecek. En sıcak dostunuz kahverengi. Sıkı sıkı sarılın ve kim, aman kimseciklere söz verdim. Ne kadar sürecek bu soğuklar? Bu soğuklar valla bana sürer gibi geliyor. Aralık, Ocak, Şubat, Mart 4 ay. 4, 4 ay. ay yine konuşacak konumuz var. Aa, oh, çok güzel ya valla iliyim kemiğim de onu özlemişim. Mereti. Sizin ev iyi ısınıyor mu sohbeti kadar? Çirkin bir sohbet yok. Ama ısınıyor mu? Diğer, Diğer so sor ya. sokaklar şey mesela sokakta üşüdüm falan filan Onu çok seviyorum da ev iyi ısınıyor mu Çünkü o konuda benim de söyleyeceğim bir şeyler var Ama Onları söylemek için O sohbeti açıyorum sonra pişman oluyorum Alt üst mesela. yaktığı zaman ev çok güzel ısınıyor Şimdi Bizim alt komşu yakmadığı için salonu Oturmuyorlar <gülüyor> çünkü Oğullarını Abi. evlendirdiler hep küçük odada Oturuyorlar galiba salonu kıstılar Salonu kapatırlar. Yaşlı çift mi? Yani yok, yaşlı, yaşlı, değil, yaşlı ya. değil. ama yakmıyorlar efendim. Ya git bir gün kapılarını çal. Ne oluyor? Bir kere öncelikle apartman cama şey yapın. Sürekli olarak döndermeli olarak birbirinize gidin. Bizim yani e, böyle bir samimiyetimiz vardı. Esas apartman toplantısı onların dairesinde oldu. Ha, Salonda. E, sıcak mı? Baktım televizyon yok orada. Ha. O zaman benim kafama dank etti bu salonun neden ısınmadı? E, o zaman ne yapacaksınız? Hemen... Apartman cama para toplayıp Bir televizyon alalım oraya Güzel de bir televizyon alırsak mecbur orada oturur Yapacak başka bir şeyleri yok Ah canım kurban olurum Çok Neyse güzel. hepinizle sıcacık bir hafta diliyoruz Bugün günlerden çarşamba Boş dileklerle başlamayalım programa Boş değil güzel bir gün olsun sıcak bir gün olsun istediğiniz gibi olsun dilediğiniz kadar kullanın Balkona konularını... UFO alacağım Sen UFO Hatta uzmanı mi? oldun Evet 35 kuruş 40 kuruş Hakikaten bana bir tane UFO ayarlasana <gülüyor> Senin adamın vardır Haftada bir gidip UFO alıyorsun ee, ne yapayım alayım mı? Tuvalet. Ne tane... kadarlık bütçe, ne kadar? Yani işte, her bütçeye göre var biliyorsun. Böyle çok kullanılmayacak. Az az kullanacağız. İki çay içmek için ara ara balkona çıkıp. Yani hani hemen kadar... sıcaklık verecek. Hemen sıcaklık verecek. Ama yani böyle yakın mı durmak istiyorsun? Ya yani dibinde mi ısıtsın yoksa böyle bir Mesela onun farkı var mı? E tabi canım. Bir eee cihazla teşhine durumunun olması gerekiyor. Bir de böyle bir fersah mesafeden de Aa, iyi abi burası falan böyle hemen. Hangisi pahalı? Felsefe fers Sen ımıldatmalı istiyorsun. I'mıldatmalı, evet. I'mıldatmalı istiyorsan biraz giyeceksin paraya gel. Yavrunun eee. yavrularının parı boğazından kısıp gerekirse bunları Gerekirse tamam öyle yapalım ya. Isıtıcılara vereceksin, yapacaksın yani. Çık balkona diyorum. Süt diye ağlarsa. Evet, onlar da sütünü balkonda içsinler. Ha. Sen nasıl suyunu balkonda içiyorsun? Çık balkona bak bakalım sıcağı görünce süt, süt çekiyor mu? Çekiyor mu, çekmiyor mu? Abi ama büyük. hiç kolay değil Vallahi hiç kolay değil baba olmak zor arabada eldivenlerimi buldum sabah onu takayım bari dedim Beni eldivenler oldum. de buz e, akşamdan alıp onları koltuğunun arasına yapıştırsaydın işte onu düşünemem sıcacık yiyecektin ee, evet şöyle hepinize bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Soğuklar. Nereden geliyor bu soğuklar? Sibirya'dan mı geliyor? Balkanlardan mı geliyor? Ya, Balkanlardan yağışlı ve soğuk. Evet doğru. Ba ya zaten Balkanlardan doğru düzgün bir şey geldiğini gördük. Görmedik. Görmedik, yani şöyle Balkanlardan gelen sıcak hava ülkemizi etkisi altına aldı. Hayır illa bir soğuk, illa bir ayaz, illa bir yağış. Illa en bir son şey. Birinci Dünya Savaşı'da bir Sırp milliyetçisi yüzünden çıkmıştı. Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Bak konu nerelere geldi. Yani o Balkanlardan hayırlı bir şey gelmedi. Burada Karadeniz üzerinden gitti. Balkanlar mı? İşte... Hayır artık seninle samimi olabilirim. Çünkü tavırlarımı yöneltecek yeni bir adam mı? Oktay şu anda bütün tavırlar oklar üzerine sen, döndü. Sen, senin de biraz tavır yapma hakkın var. Tabii. Abi nerede? Bak ya? benim mesela şu anda 45 artı 10... Sen 55 dakikalık tavır. Senin de rahat 40 dakikalık tavrın var. Evet... <gülüyor> Günaydın. Ha günaydın. Günaydın, günaydın mı? Günaydın, günaydın mı? mı? Dur lan biraz da biz de şey yapalım. Hiç soluksuz ne olsa hepsini söylüyor arka arkaya. Otomatikman ee, tavır yapma hakkı şey yaptınız <gülüyor> doğar, bana. Verdi doğar mi? yani. <gülüyor> günaydın Doğru. diyerek. Yani. Ama bir sorun ya. Ne oldu Oktay? Bir sorun. <gülüyor> Bir sorun niye yani? Niye abi? Valla bu sorunun cevabını düşünecek bol vaktin olmuştur Oktay. <gülüyor> gülme Farsan. Ha benim de gülmem lazım burada Sen gülme <gülüyor> de Oktay'a şey edelim. Bir de gülüyor. Bir de gülüyor. Benim de gülmemem doğru. Ha, orada da tavır yapmam lazım bir de gülüyor deyince. Abi hiç uyumadı çocuk ya. <gülüyor> çocuk çocuk hiç uyumadı ya valla bölük pörçük. Yani ne zaman işi mı Oktay? Ben ne zaman normal bir şekilde uyuyacağım onu merak ediyorum. Okta işte böyle, böyle küçük uykular, demonte sohbetleri dönüverdi. Ne oldu Okta? Hiç uyumadı abi. Dün gece hiç uyuyamadık. Çocuk hiç uyumadı kalktı. Çocuk uyumasın sen uyuyor. Ne zarar var? Çocuğa güvenmiyor musun? Paralı mı çalacak ya da evet, cüzdanından iki kuruş alıyorsa da yani sonuçta. Hayır Oktay... ağlıyor. Ağlar. Para ver o zaman çocuğa. Ağlıyor. Para ki, veya Yemek ki. ister çocuğu. Ev, evsiz çocuk. E sıcak demek ki para istiyor. Başka bir açıklaması yok. Karnı, Karnı mu? tok. E tamam. Para Gazı istiyor. Gazı yok. Para istiyor demek ki. Para mı ya? Onu da verdik. Lüks giyim şeyleri. Para dedi mi? La şey değil işte adamı <gülüyor> Lüks de Giyim mi? bir saniye. Lüks <gülüyor> giyim neleri? Ne bileyim kotmont, ayakkab. Ha onları mı istiyor? Tabii canım onları ya, ister Ya bir şey istiyordur Oktay. Bir zıne istiyodur kot mesela. Kotmont yok ki ya, olur mu ya? Aa en güzel kotmontlar çocuk beden. Bir haftalık çocuğa. Bir haftalık. Var mı? 2 haftalık. Zaten çocuğun giydiği helal dedikleri kotmont. Yani giydiği haram derler. Tek helal dedikleri şey kotmont. <gülüyor> kotmont mu? <gülüyor> Tabii. Kotmont helal. Diğer haricinde her şey haram. Çok merak ediyorum ama cuma gününü beklemek zorunda olduğumu da ee, biliyorum bu konuda Helal kavramlarını, için. cuma sohbetlerini Sen niye bıraktın dün bize? Yine Fahir. Ben size de anlamamış. Abi. Bak radyoya gelirken Yine ne, ne dinledin? Ne bakayım? Nasıl kaset dinledim? Belli. Tarkan dinliyor bütün. Tarkan dinliyor. Terbiyesi. 90'lara dönmeye çalışıyor. Ne? Biz burada ne konuştunuz? 25 Nisan için çocuk aldınız ya siz erkenden, küçükten girdiniz. <gülüyor> ha o <gülüyor> mu <ma> espri? Esprimiz, <gülüyor> Esprimiz <gülüyor> oydu değil espri de bozulur ya. Espiri mi olur bu da espri? diye geliyor önümüze ya? Tabur yapacak daha çok şeyimiz oldu. Bence kesin başlıyor. Ben, ben ne dinlediğini de biliyorum yani. <gülüyor> Bakalım nasıl olmuştu. <gülüyor> Ne o ya? başka o. radyo Hangi radyoları dinlediğini buradan çok iyi biliyoruz. Evet vallahi doğru. Hiç lezzetsiz yani öyle söyleyeyim size. Ha bizimki çok lezzetli diyebilirsiniz. Valla yani. tam iki olsaydı çok lezzetli olurdu. Çok oh, iyi dedin. Güzel çok iyi dedin Ege, Oh be. Reklama da herhalde bu şu, şu reklam Nisan... verenler şey diyorlar. Bu kadar tavırdan sonra ürünümüz acaba şey mi olacaktı? 23 Nisan şeyi ne ya? Onu bir bana anlatır mısınız? Reklamlar sırasında. Modern sabahlar... Modern Sabahlar, Sabahlar. Radyo Tübrası Sabahlar devam ediyor Sevgili sana severler Espriler, şakalar, folklor gösterileri Buyursunlar efendim Hoş geldiniz Oktay Bey Hoş bulduk Bütün espriler size ait bu saat içerisinde Buyurun süreniz başladı Çok teşekkür ediyorum ee, Hazırlıksız yakalandım Artık espri bankasına yöneliyorum o zaman Şak şak şak şak şak, şak, şak. Ee, Bu alkıştesi değil ee, Sayfa <gülüyor> <Banka. çevirmesi. gülüyor> ee, Bu Fast and Furious diye bir seri var biliyorsunuz. Evet. Paul Walker'ı Paul Walker, Walker evet. e, trafik kazasında gitti. Ama şimdi bir hemen ikinci gün e, yeni bir şey başladı. Söylenti. Paul Walker ölmedi. ölmedi Galiba çekimi sırasında bu kaza olmuş. Hayır hayır çekimi yok. Çekim, yok, çekim. yok, yok yenisi çekim. çekiliyormuş. Yenisi çekiliyor. Yedincisi. Hı -hı. Artık yenisi mi denir yedincisine Yedincisi de? Yedincisi evet doğru. Evet. Ee, ölmediğine dair yemin ediyorum gördüm dedi mesela birisi. Hemen ölmediğine dair teoriler var. Adamın biri. Borcu mu varmış? Kendini ölü göstermiş. Valla işte onunla ilgili çeşitli teoriler var. Çıkacak işte son film vizyona girdiği zaman hemen başında e, böyle bir mesaj verecek diye bir şey var. Beklenti var şu anda. Şey diye. Mesaj dediğine Mesaj ölümden dediğim... sonra hayat var mı Hep, diye. Hepimiz ölümlüyüz, ölümlü dünya. Bakalım hangimiz dost, hanginiz düşman bunları öğrenmiş oldun. Ne ya? Biz hızlı gidiyoruz filmlerde, ama siz hızlı gitmeyin, yoksa böyle olur. Bu da bize en güzel ders oldu. Falan filan diye aslında ben trafik mesajı diye kendini ölü gösterdim. Ölmediydim falan diyerek çıkacak. Bir yandan seyirciye neşve olacak, bir yandan da gerekli dersi vermiş olacak. Ama şimdi hız meraklısı gençler de şey diye düşünmez mi? Demek öldükten sonra belli bir hızda gidersen öldükten sonra geri dönebiliyorsun. Yeterince hızlı Yeterince hızlı, hızlı, gidersen, hızlı, hızlı, olman hızlı, olman hızlı olman. gitmen lazım ama. Öyle bir... E, şu anda o konuşuluyor. Bu Fast and the Furious dizisini dizi İyi. halinde Serisine. serisini evet. izleyen var mı? Ben ilkini izlemiştim. Ben, ben hiç izlemedim. Ben bilmiyorum. izledim. Bir iki tane izledim galiba. İlk hiç de fena bir film değildi. Yo, gayet Arabalı Arabalı, arabalı, arabalı kaçmalı. Aynı adam mı? Bu Paul Walker mı oynuyor? Evet, Hepsi de. Birincisinden evet. itibariyle. Paul Walker. Polis araba hırsızlarının arasına sinsice Zaten biliyor. yani eğer e, yeterince iyi bir seri yakalarsan daha doğrusu iyi bir film yakalarsan seriye döndürdüysen oradan Kopkit Cop kit, şube gibi düşün. Yani mesela Rocky yakaladın. Aynen devam abi. Rambo. Aynen devam. Efendime söyleyeyim. En iyi serileridir. Sırvisler Star Wars'a. Star Wars. O da Sylvester Stallone'i. Zaten Olabilir. iki tane. İsteseydi olurdu. Çifte seriilerden iki adam bilirim ben. Bir Sylvester Stallone'ı bir de şey ne İ, derler. Indiana jo Jones'la e, ne? Han Star Solo. War. Niye? Matt, Matt Damon'ı da yakalamak istedim. Tek seriyle. Aa yo Matt Damon'ın da çifte seriler var. var doğru. Hı. Matt, Matt Damon'ın da, da bir şey vardı. Ocean's Eleven'ı var. Oceans Born, Born serisi var. Onlar biraz zayıf. Hani bu Zayıf yani. dediğin aslında... Lezzetli değil o kadar. Zayıf değil. bayağı iyi... Şey yaptı o iş yaptı o filmde kalabalık da Kalabalık da evet. çok var yani, çok bölündü. George Clooney'si var, Julia Roberts var, Brad Pitt var, beş, var. Öyle sallasan, bunların adamlar karavan parkı yapmışlar o şeyde film çekiminde yer bulamamışlar çekime yani. O kadar adamı her birine şey vereceksin. Güzel seri yapanlar var yani. O da onlardan biri Paul Walker. Bakalım. Bu yani, Fast and Furious'ın kenarda bekleteceğim benim hep bir hayalim var diye hiç Born Jason Born filmlerini seyretmemiş olsam da. Evet. Bir gün böyle evde sıkıldığım zaman keşke ilkinden başlayıp hepsini seyretsen falan diye. Fast and Furious öyle olur mu acaba? Bir Aynı de, lezzeti verir mi mi diyorsun? Bilmiyorum. Öyle bir kenarda köşede izlemediğin güzel film durması. Valla Fast and Furious galiba yorar biraz seri olur. Yorar yorar. Onu zaman da seyirciydi yani. dün. Hadi yani ya. o çünkü bir araba modelleri bile eskidi şimdi, işte şimdi. Her şey değişti. Gerçi <gülüyor> sen onu çok fark etmezsin araba modelleri değiştiğini. Hani... İkinci eli ne kadardır diye ben seyrederim. Evet. Bak yani. O zamana piyasa, geldi yalnız. Piyasası var mı yoksa son kullanıcısı mı olur? Yani bak adam ne güzel hakim piyasaya. Seyret yap sen bir yerden başla. Bir iki tane seret lezzet alırsan. 7'ye kadar gider. 7'ye kadar gidersin. Bu da sana çok güzel bir. E kapak olur. <gülüyor> ne olur? <gülüyor> hobi <gülüyor> mi olur? <gülüyor> hobi olur. Hobi. Kapak olur mu ya? Ne zaman Gerçek... ki bunun ilki ne zaman oldu? First Hand of 11. ayın 7'sinde oldu. <gülüyor> Oldu mu? 10 seneyi geçti mi? Geçti, geçti herhalde geçti değil 7 tane olduğuna göre. Adam 40 yaşında. 40. Arabam 10 yaşında. Benzerlerine göre daha bakımlı diye başlıyordu film. Yani. Hmm, 2001'miş. 2001. Ya kaç 2001. sene olmuş? Ciddi alıcılar arasın lütfen diye de böyle film öyle bitiyordu zaten. Hayırlısı olsun ya. Hayırlısı Oktay. Göreceğiz inşallah. Göreceğiz, bakalım. İnşallah o adam haklıdır. İnşallah Paul Uh, Paul dediğim, uh, Paul, Paul. Paul. Paul mesaj Mesajıyla beraber ne, döner. Mesajıyla diyorsun. beraber döner. Yani en güzel trafik mesajı da o. Bize hani En güzel trafik mesajı değil de bize bir neşe olur en azından. Doğru. Yani Güzel adam gibi duruyordu. Ama evet, biz sinirlenenler de olur ya ona. Muhakkak. Niye, Bunu yapmanıza bizi, gerek var mıydı bizi, falan diye. Dedi, evet yani gereksiz. Başta yakın çevresi olmak üzere. Ölümden dönen adama kimsenin tavır yapmaya hakkı yok. Belki işte hiç dönmemiştir. Bunu diyorum. Yani gidip bir yere durmuştur. Bir şey olmuştur. Yani... Öyle bir şey var. Ölümden döndüğünü açıklamaz ki. Bu kadar hızlı gitmeyin diye laf etmesi. Ama Bakalım göreceğiz olsun, ya. Olsun dönsün. Dönsün de. Valla Ege güzel bir laf etti. Ölümden dönene kimsenin tavır yapmaya hakkı yok ama bir tane olay var ki hakikaten şey. Ben çok ürktüm rahatsız oldum. Ne oldu ya? Bu Nijerya'da 12 balıkçıyı taşıyan bir tekne Atlantik Okyanusu'nda alabarı oldu battı. Kurtarma ekipleri de uzun süre tekneye ulaşamadı. Yaklaşık 3 gün kadar. Üç gün sonra ulaştıklarında batık teknede e, işte cesetleri çıkaralım falan filan diye dalışları yaptılar. Çok güzel. Bir tane ceset eksik. Hay Allah orada burada. Allah neyse Allah. dediler yok herhalde. Akın Kardeş 12 şey. değil miydi bu falan diye? Falan filan derken. Nerede olmuş dedim Fahit? Atlantik okyanusunda. Atlantik'de. Ondan sonra en son bir dalış gerçekleştiriyorlar. Aa bir tane bir yerde bir kabin gibi bir şey var işte batık teknede. Tam böyle orada aa bir şey bulacağız derken bir el uzanıyor dalgıcı tutuyor. Hadi canım. Orada. Dalgıcın hiç tavır yapma hakkı yok. <gülüyor> Dalgıcın? vallahi patır patır. Ee, Fahir şu anda ilkokul yıllarıma döndüm ya. Benim sınıf dedim. arkadaşımın annesi gelip boş derslerde Cals'ı anlatırdı. <gülüyor> şu anda yemin ediyorum aynı, aynı hissi. Aynı ürperti hissetmiş. yani. Ee, kendini bir tane kabine kapatmış. Orada içeriye suyla dolmasını engellemiş kaptan. E orada hava da var mı? Hava da var. Üç gün boyunca aşağıda. Vallahi beklemiş adamcağız. 3 gün boyunca. Ben ne açacağım demiş buraya şimdi. Ne açacaksın? Açacağım su da olacak. <gülüyor> ne açacağım abi demiş ya. Vallahi en son kurtarmışlar ama ee, işte kurtaran dalgıç biraz şey. Dengesini kaybetmiş. <gülüyor> <rahatsızmış. gülüyor> Bir rahatsızlanmış yani nokta. Hakikaten yani hani ceset çıkaracağım diye inip 3 gün sonra batıktan adam çıkarma. Bir de elini tutmak ne? Pardon Aa, bir şey o, ya O kabinin küçük şeyi şey olmuyor mu ya? Şey yuvarlak yap. camı. Tık tık tık. Pişşt, kardeş bir şey söyleyeceğim falan diye şey yap. Ama şeyde daha çok korkardım. Ne? Yuvarlak camda böyle yüzünü görse de <gülüyor> diye. Ya valla ben ceset diye tutup elini tutması ne demek Abi ya Abi bir de kaç gün ama adam dipte kalmış ya Dipte kalmadı ya odası. kaçarsa <gülüyor> elini tutmayayım kibarlık olsun diye ya kaçarsa adam adam dediğim kaçarsa... dalgıç kaçamadı Yani kolluyla bacağıyla sarılır vallahi tabii insan. Tabii canım belki bir tek elini çıkarabiliyor adam bir şey yapabiliyor ya yani Adam Ulan... ne yapsa yirirdir canım 3 gündür aşağıda beni bıraksan ben neler neler ederim sıkılmıştır yani her şeyi bir tarafa tabii canım kardeş <gülüyor> diye tutmuş da olabilir <gülüyor> yani kardeş, ne, beni almam mı geldiniz diye beni almam mı geldiniz vallahi ay bari Oza güzel haberle bitirmiş güzel olur. haberle vallahi bir zaman evet. vallahi modern sabahlar modern sabahlar odan sabahlar. Radyo Tür devam ediyor sevgili sanatseverler. severler and Roll'la başladık modern sabahların yeni saatine. Geliyor radyonuzdaydı. Buyursunlar efendim. Gerçek aşkı arıyor. Gerçek aşkı arıyor. Alo Heh. alo alo. Gerçek aşkı arıyor. Parantez içi 52 sevgili George Clooney. Aman artık o da bu yaşa kadar bulamadıysa bir şey biraz oldu. daha devam etsin zaten maniyak, ne kaldı? Anayak gazeteleri ilan verecek hale geldi bu adam ya, Böyle bir adam değildi bu adam. İlan mı vermiş gazetelere? Yok canım yani gazetelerde çıktıysa haber olduysa demek ki sordular bu da sağda solda. gazetesinin Komo ikine mi vermiş? Bu böyle geziyormuş kardeş kardeş bana bir birlerini ayarlayabilirim. Yanında yok muydu kimse o sırada o araştır şeyde? Her zaman yanında güzel kadınlar var, yanında kolunda kadın varken. Röportaj yapana şey diyorsa Gerçek aşklar Hadi ya Hadi ya demiyor yandaki yanındaki ya Vallahi şöyle demişler Hayatınızın aşkı kimdi diye sormuşlar O da Not yet Vardı birileri demiş Not yet demiş ne at yetmi? Onun yani. ayrıldı mı o şeyden? Ama ben bunları takip edemiyorum. İriyer'in sevgilisi var bir tane Güreşçi. İriyer'in vardı minyon vardı. Artık iyice şeye mi döndü? Bir de İriyer'e bakalım. <gülüyor> Yok onunla bayağıdır düzeyli bir ilişkileri vardı. En Kauf, azından bizim Bu, gördüğümüz. Sefer, bu seferki sevgimde kalf istiyorum böyle kadın kadın büyükünde. büyük büyükünde kalf. Orta böyle bir kadın. Güreş herhalde yani ne? Yapayım? Herhalde. Herhalde yani. bitti bulamadım dediğine göre. Kalın bilekli istiyorum diye çıkıyormuş örtün. Vallahi ister yani. Ne Yanındayken diyor? herhalde bulamadım demez değil mi? Bulamadım. <gülüyor> Döver bu, bu da değil. Döver. Valla döver. Yok, bu değil. Bu Dövse de gibi. ben o kadına derim ki yani şiddete karşıyım ama dövün hanımefendi derim ya. Dövün. Bir tane de benim için vurun derim. Ağzına ağzına vurun derim. Valla işte 52 yaşına geldim. Herhalde bu George Clooney'nin aşkı bulamaması bize dert olacak bir şey değil. Herhalde yani illaki bu. O zaman iyi bakamamış. Öyle değil. İyi bakamamışsın evet, George Clooney'cim. Yanlış bak. yerlere bakmış. O zaman şöyle söyleyeyim. Bakarak ol. Güzel bakarak ol. Hemen şimdi bazı insanlar var bir şeyi arar bulamazsın şey der ya işte onu nereye koydun i̇şte çoraplarım yok. nerede pembe çorabımı nereye koydun da yok orada yok bulamam yok işte diye. Halbuki gözünün önündedir iyi bakamamıştır. Bir zaman doğru. değiştirmesi lazım yani hemen böyle arka arkaya ararsa hiç bulamazsın. Zaman Tabii, bir zaman değiştirsin bir Biraz şey yapsın araya aşkın onu bulmasına izin vermesi lazım. Çok doğru Ege çok doğru aşkın onun bulmasına daha doğrusu aşkın onu bulmasına izin vermesi Gerekiyor. Biz de buradan George bunu iletelim. Sevgili George. George'a bir George. hayat dersi. Tabii canım hiç kimsenin bir süre herkesin herkesten öğreneceği bir sürü şey var. Yani hem bizim... nasihat hem vasihat <gülüyor> demiş. Yani önemli. Ukrayna'da herkes sokakta biliyorsunuz. Evet. Ee... Hava da soğuk ya. Ne kadar zor zamanla denk getirdiler bu protestoları. Alışkın herhalde Ukrayna. Hava soğukken dışarıda olmaya. Hep soğuk, soğuk, soğuk, olmaya. Yani. Hep soğuk sabit. Var. Ee, Ama son, daha bir sıcak zaman dönemleri de olmuştur Ukrayna'nın. Protesto yani. etmek için havayı beklesek iş işten geçer diye düşündü. Doğru, yani doğru. Bravo. En son e, barikatta sabahlayan sanatçı diye bütün yerli yabancı bütün gazetelerde bu var. Ruslana. Ruslana evet. O Eurovision'da tanıdığımız sanatçı değil mi? Evet, evet Eurovision'da hatta viz... birinci olan. Birinci olan evet. Tanıdığımız 2004 yılında ne kadar... Çabuk geçmiş zaman değil mi? Çok olmuş ya. Ne yaptı ondan sonra hiç bir şey yapamadık. Bir ara Türkiye'ye geldi değil mi Ruslana? Ruslana geldi gitti. Gelmeli gitmeli öyle birkaç kalmalı falan geldi. Çalışma izni yok diye dönmek zorunda kaldı. Döndü. Aferin bak bu adam günlüğünü var. Zehir onu. bu. Zaten bu Ruslana fan Clubın kurucusu Ege Kayacan'la beraberiz. Ne söyleyeceksin Ne oldu o senin falan? Valla dün geçen gün hashtag açtım. Ee, Ruslana, takipçi, Ruslana hayranları seri takipleşiyor hiç geri dönüş olmadı zaten ben o zaman Ruslana'nın biraz o, şey olduğunu anladım. Ben onu görmedim. Ruslana ile gelen adaleti gördüm ben. Onu da sen açmamış mıydın? Onu da ben açmıştım. Hemen kapattım ben onu bir şey yazmak <gülüyor> şeyi yok ya. Seri yok takipleşmeye ya. şey olmadı ya. Ona He. bozuldum ben biraz. Arabasını çekmiş hemen polislerin önüne. Evet. Son derece lüks arabası varmış. 99-2000 model. O televizyonda kazandığı parayla aldı. Parayla aldığı 99-2000 model arabası varmış. Onu hemen barikata sokmuş. sokmuş demiş ve... Bunu geçin o zaman demiş. Mandakası çünkü arabası. Gelin kadarıyla. Olsun. Helal olsun Ruslanaya. Ee, bugün herkes onu konuşuyor. Nasıl, barikata ufak bir katkıda bulundu. Katkıda bulundu. İşte en ön sırada yer aldı. Sabahladı. Falanlar, Ve tek çizik diye. yok o arabada. İnanır mısın nokta? İşte bu Ukrayna. Ukrayna. Adam. Ukrayna farkı. Allah helal olsun. Evet bakalım. Darbeciymiş yani o da. Ben de burada şeyde yani kusura bakmasın da Ruslan'nın tarafını değil. E, ne sandıkla gelmiş Ukrayna Başbakanını ne onu tutmak lazım değil mi? Yalakalığımızı o <gülüyor> <ona> yapacağız burada. <gülüyor> Tabii. E, benim de İsmini bildiğim... bilmiyoruz ama Tabii ki yalakalımız ona. Benim de bildiğim şey... Kimoşenko mu? Kimoşenko. Kimoşenko. Yarasalar istiyor diye güneş doğmaktan vazgeçmez diye hemen Photoshop şeyini yapacağım ben. Ne kadar güzel açıkladım. Ee, benim bildiğim de uyduya karşı. Uyduya Ruslanı, karşı Ruslana. Özellikle Ruslana. Çünkü Ukrayna bir şeyler Ruslanan gönderdi. E... 8-10 sene önce bir şeyler göndermişti Ukrayna bir uzay çalışması Hı. falan. Yani. Ee, onun için çıktı diye biliyorum ben. Ben bağıracağım şimdi Ruslana'ya. ev Ruslana diye. Ama Ayağını neyse. denk alsın. Sonra ne olduğunu anlamaz. Kendim ettim, kendim buldum. Eşlikimiz bu. Buyurun efendim. <gülüyor> Aa, LPG mı konuşuluyor. Ukrayna'daki şey kaçıncı gününde bu arada? Ukrayna'da bir hafta oldu galiba. Oldu mu? İlk üç gün ben de desteklemiştim. Ama sonra şey oldu <gülüyor> yolunda artık. Onu da şey olsun. <gülüyor> İlk 3 günden sonra şey oldu doğru söylüyorsun. Zaten o gösterilerde ilk 3 gün kaydesi vardır. İlk 3 gün destekle. Destek sonra destek. baktın gösteriler şeyden çıkıyor. Ondan sonra Anladım desteğini bak. hemen çekeceksin. Ve en üzüldüğüm şey benim de canım canım fayanslar gitmiş Ukrayna'da. Evet. <gülüyor> Avrupa'nın konun fayans cennetiydi. Evet biliyorsunuz yani fayans meşhurdur. Ukrayna, Ukrayna fayansı. Hep buralara hep Ukrayna fayansı yaptıracağız. Çin porseleni, Ukrayna fayansı. Ne diyordun? LPG'lere e, zam geldi. LPG'lere gelesin. Vallahi zam geldi dediğin 30 kuruş ha. 1 kuruş, 2 kuruş, 3 kuruş değil. Ege'cim tam 30 kuruş ya zam Hiç geldi. anlamıyorum benzin zammından yapılan hesabı. O yüzden yorum da yapamıyorum yani. Çok yani... Az, yani tabii ki bir anda cart diye 30 kuruş fazla da. Derinlik... Kilometrede ne yakıyor? Şehir içinde yani yakıyor sorusuna hiç cevap vermemiz. Hiç gerek yok, gerek yok onlara girmemize yayınımızda da. Zaten zaman zaman istediğimiz dışında karşımızda o sohbeti yapan adamlar oluyor ya. O yeter bir insan hayatı için. Gerekli doz odur. Ama şöyle bir şey var. Yani anlamana gerek yok. Benzin istasyonunda LPG'ye girenler böyle biraz daha ezgin giriyordu bugüne kadar. Ha, evet, Onu biz ucuzcuyuz, yani, falan ha, yani. biz evet, ucuzcuyuz falan. Artık bence o olmayacak. işlerini yani... gere gere taktik. Kimse, LPG Kimse bundan konuşmuyor Yani ideolojik bakılıyor olaya LPG'li araçlarda falan. dünyanın en pahalı LPG'sini kullanıyoruz Stiker'ı takabilecekler mi? Rahat Çünkü de. biz benzinciler takabiliyorduk onu E tabi Vallahi doğru söylüyorsun Göğüsü Öyle bir şey bir... mi var? Yani, mi? Bu araçta dünyanın en pahalı benzini kullanılmaktadır diye Benzin zammını protesto eden şeyler vardı Ben onu arabanın özelliği zannetmiştim LPG'ciler en çok ona bozuluyorlar Biz bunu yapamıyoruz İşte bundan böyle. sonra onlar da yapacaklar ee, %10'luk zammın ardından Gözleri aydın LPG cilerinde. Vallahi helal olsun. Bir ezginlik daha ortadan kalkmış oldu çünkü ülkemiz e, kutuplara bölünmüştü LPG ve ve benzinciler diye. Arada Bir de kaldı. dizelciler kendileri çok net evet, çekiyorlar. Onlar bu iyice azınlık zaten. Onlar ama tabii ki biliyorsunuz ki azınlığın çoğunluğa hükmetmesi mümkün mü? Mümkün, mümkün mü? değil. Mümkün değil. Ama ne yaptılar o LPG o ezginliklerin üzerinden attılar kardeşlik rüzgarı eserken LPG'de de 30 kuruş zam geldi. O da orada. yani bence kardeşlik, kardeşlik adına, adına. E... Ödenecek bir bedel. hepimiz 30 ise 50 kuruş. 50 kuruş. 30-35 kuruşa kadar ben verebilirim. Oktay sen ne kadar verebilirsin? <gülüyor> Çoktan sen daha. gerekeni verdin zaten. Benim yani, şey ben bence bu da herhalde e, ülkemize bir katkıda bulunmuş olacaktır. En azından sürece. Normalleşmeye yani. Evet. Normalleşme, Normalleşme <gülüyor> demedik çünkü arada. Modern sabaklar. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Otur'u Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Radyo Otur 100. özel gösteriminde gerçekleşiyor Hobbit'in devam filmi Smog'un Çorak Topraklarına davetiyeler veriyoruz herkesten önce 12 Aralık 2013 Perşembe gecesi izleyeceksiniz Radyo Otur'un özel gösteriminde bu filme davetiyeleri vermeye başladık biz de Modern Sabahlar'da ilk davetiyelerimizi verelim filmin meraklıları ilk önce bir davetiyeleri kazansın da Evet, İçimiz yani. rahat etsin yani. Şimdi bu film Öyle Hobbit film. diye bir film varmış ona davetiye kazandım Hayır, demesinler. Hayır demesinler. Nasıl Harry Potter'ın hastası var. Evet yani bunun tabii. yani filmden önce de zaten bu e, Hobbit dünyasının efendim müziklerin efendisinin hayranları vardı. Evet. Onların evet. heyecanı bir başkadır. biz de biraz onlara sevindirelim. Belki o biraz Çok o hayran. Çok da heyecanlılar yani. yani Küllerdi biraz belki hani bir süredir şeydir böyle tam istedikleri kıvamda istedikleri lezzetli Hobbit ama lezzetli Hobbit değil dedikleri bir kıvamdaydılar ama bu film gerçekten... O külleri, o közlenmiş, yok. Bir e, yangının külünü külüne, yeniden, yeniden yakıp, yakıp geçiyor. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Bir de şunun da e, hakkını verdiği kitabın hayranları, bu Peter Jackson kitaba ihanet etmedi, hakkını verdi diye düşünüyorlar. Evet. O da çok önemli. Yani, yani. bu filme biraz heyecanlanmalarının sebebi de o. Yani gene ne yapacaklar, kitabı bir, gene ne, mahvedecek falan demiyorlardır. Hobbit'in ve e, Yüzüklerin Efendisi'nin daha doğrusu e, hayranı olanlar, Hakikaten filmler hayal kırıklığıyla çıkmadılar yani çoğunlukta. Çok önemli. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Günaydın. görüşüyoruz? Ben, ben Tuğba. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Sever misiniz Hobbitleri? Bayılırım. Ben Kolojenci Tuba bu arada. Kolojenci Tuğba. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı olsun. <gülüyor> Kolojenin tam mevsimi artık şimdi. Alacaklı gibi hatırlattınız Vallahi Tuğba sizin... Hanım kendinizi yalnız. Kolojenci <gülüyor> Tuba hatırladınız mı? <gülüyor> 25 <gülüyor> evet, lira abi. alacağım var sizden diyerek. Öyle... Hoş geldiniz. Ay, bulduk. temizimi bitirdim bu arada. Ha, ee, tebrik ediyoruz efendim. Evinize sağlık. Artık kolejyene ulaşmayacaksınız, değil mi? Yani Ulaşmayacağım. Çok sıkır, çok zor iş çünkü fare kuyruğu falan. Ha, yeter vallahi. En hakikaten. pis kısmı geride kaldı. Artık bundan Aynen. sonra rahat edeceğiniz dönemler başlıyor. Bundan sonra evet. Yani yokuşu Umuyorum, çıktınız artık. Daha güzel artık sıcak diziyoruz. sudan Tabii. soğuk suya sokmayacaksınız elinizi. Öyle kraliçe gibi bir hayat yaşamanızı istiyoruz. <Gülüyor> Yok, maalesef öyle olamayacak sevgili e, advisor'ım. Öyle düşünmüyor ama ben erteliyorum. Biz Bilmiyorum. konuşuruz kendisiyle merak etmeyin. Onun anladığı dilden konuşuruz. Çok da özür dilerim. Çok teşekkür ederim. İngilizce <gülüyor> yani. Siz ona hala advisor diyorsunuz. Bizim için de advisor'dır ama ya, yani biraz iç yüzünü öğrenince evet. şey olabilir. Değişebilir fikirlerimiz. Peki yani, şimdi Tuuba Hanım bir sorumuzu sormadan aradınız. Hemen yayında karşılaşırsın bakalım. soruyla ne düşünüyorsunuz? Evet, çok çok Bu, istediğim için direkt şey yaptım. Orta Dünya'da o fantastik evrende yaşasaydınız ne iş yapardınız? Nasıl bir hayatınız olurdu? Gözünüzde ben, nasıl canlandırıyorsunuz? Direkt hiç düşünmeden söyleyeyim. Elf olurdum. Çünkü ben zaten okçuyum. Hani bu normal şimdiki hayatımda da hani okçuyum. Evet. <gülüyor> o, o, çok takılmayın. Yani ben direkt elf olarak yaşardım. Gayet böyle. Elf olarak da bütün elfler falan. sabahtan akşama kadar ok Siz savaşçı olacaktınız yani. Evet, elf savaşçı yani. olacak. Yani etnik kök etnik köken değil de biz şey <gülüyor> soruyoruz. Meslek <gülüyor> soruyoruz. Yani Yok elfler ama. arasında ne olurdunuz? <gülüyor> tamam mı ırkçılık yapmayayım. Ee, Erkler <gülüyor> e, işte, öyle savaşçı olurum. Ya da o entileri de çok seviyorum. O ağaçlar, yürüyen ağaçlar. ağaçlar. Ay, o, yürüyen ağaç. o zaman e, şöyle diyeyim de, e, yani bu yayında bir ırkçılık şeyi oldu, yanlış anlaması olmasın. Benim de hobbit <gülüyor> arkadaşlarım var diyerek kapatırsanız e, telefonu öyle bir şey ortadan kalkar. Çok teşekkürler Tuba Hanım. Savaşçı <gülüyor> elf olarak <gülüyor> ekledik listemize. Bir de şimdi turba hanımın şeyi de var orada. Ben yayında yüzüne var mı? Bu elfler çok uzun yaşıyorlar. Ya uzun yaşıyorlar bir de en güzel cemeleleri. 600-700 yıl ömrü de garantilemiş oluyor. Yani diyorsun ki başlatır bireysel emekliliğini. Oo 40 sene 40 sene sıkar, ondan, ondan sonra. sonra o, o, o, ya yani şöyle diyelim insan için 5 yaşında emekli olmuş gibi düşün. Ha? Bitti, Bitti gitti. gitti bir iş yapmasına gerek yok yani hakikaten ha çok gizli planmış çok gizli planmış biz uyandık neyse ki günaydın efendim düdük sesleri bize sadece devam etmek için moral ve hırs veriyor ben e, seçim şeyi olurdum ya benim şeyim çok net. büyük seçim mi büyük seçim olurdun günaydın ve e, efendim söyleyeceğim para söyleyeceğim şimdi merhaba Kimle görüşüyoruz beyefendi Serhan ben Serhan bey hoş geldiniz Serhan sarı da mı? Oh. Evet efendim Ama gene meraklarından bir tanesine denk geldik <gülüyor> Serhan Bey var mı mesleğiniz, ırkınız, yaşayacağınız ortam falan kafada netleşti mi? Valla havalı olsun diye rohan atlısı olmak isterim ama meslek çok net nalban <gülüyor> Çünkü her yer at Paraya para At olur varg olur yani herkes minak hayvanı bindiği için <gülüyor> nalban aç kalmaz Müşteri seçer miydiniz peki? Yok yok yok kesinlikle ben çorba parama bakarsın. Ney siz <gülüyor> bozkır nalbantçılık diye bir şey mi açacaktınız? <gülüyor> Adı da yakışır. Bak, güzel. Peki, valla ha bozkır çok güzel oldu ya. Şimdi... Orta dünyaya en yakışan nalbantçı bozkır nalbant. Hiç, Hiç bilmem yani değil. Kesen, Mesleği güzel. bilmiyoruz ama nalbant mesela şehirde mi olması gerekir yoksa böyle hani uzun yollarda benzinciler oluyor ya? Ha ya aslında fark senin, etmez. Senin müşteri şeyine bağlı ya. Yani Sen benzin biliyorsun. Şehir içi göre. benzincileri de var biliyorsun. Evet. Işte yani ama hangisi daha? O şey zaman Serhan Bey, Serhan Bey, şehirler arası bir yerde mi, navbantlık e, yapmak, yapmak isterdiniz yoksa merkezde mi direkt? Valla sigorta paketine göre mobil şeyleri de alabilirdim ya. Yani, e, Num. Hani. Şehir şehirler arası yolda da bir şube açardım herhalde işler genişledikçe ama ilk başta kasabanın albantı olarak tanınmak hoşuma gider. Nalbantlık ama değil mi? Demircilik değil yani. Sadece nal yok, yok. üstüne. Yok ata bir, bir, bir, bir nal çakılır. Yani şey gelecek size mesela pardon şu kullanıcı bilebilir mi? Sadece nalbantlık var bizde Biz mi diyeceksiniz siz? Evet dışarıya da takım <gülüyor> Peki bu orta dünyada var mı nalbant? E, olan var, yerde, at var. olan yerde Nalbant var. Hayır var mı Bildiğim, bildiğimiz öyle, öyle He, meşhur Nalbant? Ha, meşhur. Yok Yok değil mi? Valla <gülüyor> çok güzel Nalbant. sektörü Nalbant'dan yakalamış. Güzel de sektör <gülüyor> hakikaten rekabeti de olmayan bir yerden girdi. <gülüyor> ya, ama ben şey, var. şey diye düşünüyorum yani Nalbant'ın iyi atabilmesi lazım değil mi? Yo, olarak. At, yok ya olur mu ya bir denecek bir şey yapacak falan. O evet, zaman evet, lastikçilerin çok iyi arabaya binmesi lazım. tamam bilirler onlar. Şöyle evet. bakınca şey yaparlar, bir <gülüyor> kayıyor abi bu falan derler, bir şey derler. <gülüyor> bu, o yüzden yani her ata binen iyi bir nalbant da olabilir orta dünyada. Onu bir araştırın bu son kararı vermeden önce. Peki bir efendim atı, çok... atıl lifte çekmek kadar bilsek at yeter yani bize. Doğru valla. Siz bırakın arkaya biz alırız diyeceksin. <gülüyor> aynen aynen. Peki kışlık nallar için şey yapacak mısın nal oteli? Eee... Tabii canım yani şeylere olur. Depolama hizmetimizde olur illa Çok güzel olacak. Çok teşekkürler. Hayırlı vallahi, olsun mesleğimiz. Çok güzel. Ben, hayırlı ben olsun. Ben teşekkür ediyorum iyi günler. Yani... çok oturmuş. Bugüne kadar oturmuş en net meslek orta dünyada. İşini bilen adam. Tıkır tıkır. Hangi yüzyıla koysan, hangi fantastik evrene koysan tıkır tıkır şey yapıyor. Al yani. Serhanede orta dünyaya koy. Götür. Roma'ya koy. Roma'da da tıkır tıkır işlerini yürütür. vallahi yürütür. Yani o şeyleri de nallı götürür nalsız getirir bunu tekrar nal yapmak canım, lazım diyor. Zaten Serhan için nalında sallar derler. Telefonumuz 210 30 30. Orta dünyada fantastik bir evrende bir anda kendiniz bulsanız ne iş yapardınız? Hangi fantastik karakter dahil ne olurdunuz? olurdunuz? Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba. Kahve hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kahve ya uyuyorsunuz. Uyanmadınız Ya yok trafikteyim ya canım sıkıldı Sıkmayın canınızı canım Kaan Bey O kadar ya boş verin Ve ya yani. Kişisel almayın lütfen yani. trafiği Size karşı bir komple yok yani rahat olun Buyurun Kaan Bey ne iş yapardınız Orta Dünya'ya gitseniz Fırıncı Fırıncılık Hakikaten evet. yani o değişmeyen mesleklerden bir tanesi Yani sabit valla Ekmek, simit, açma <gülüyor> Açma mı? <gülüyor> açma tamam ya orada dünya açmaya doysunlar. Açma, Adamlar sürekli daha buksubuk yere. şey yiyorlar Va Kaan Bey yani bir de lafınız da hazır ya Yani en çok o oturdu Hangi dünyada olursanız uzun, ben ekmeğimin peşindeyim lafı Nalbant'tan birye daha çok yakışıyor yani size Yalnız bir tabii. şey söyleyeceğim Her o elfleri bir obeziteye bağlamayın ya. O canım elfler vallahi Fakil sabahları de. açma yulaflı poğaça yemekten var ya. Yapacağız. Yulaflı, <gülüyor> yulaflı, yulaflı Ben simil. Zaten bu şeyleri seyrederken hep işte böyle ortaçağ filmlerinde, şövali film, filmlerinde de hep aynı şey. Bu sinirin, bu barbarlığın sebebi iyi beslenme. Hep çünkü Doğru. görüyorsun böyle bir heybeden bir kuru bir ekmek çıkıyor. Onu bir kemiriyor, bir o şey yapıyor. O da gibi zaten sert ha. sert yani sert böyle. Sert. Güzel Koyanı bir de... açma çıksa tatlı tatlı böyle adamı Tabi her o sabah değil mi? De, Zeytinle arada... açma. Zeytinle açma. Mesela ya orta dünya açmaya aç aç. Arkadaş götür o elflere ver, öbürlerine ver. Herkes bilsin. Öbürlerinin adı neydi o tipsiz olanların? En tipsizlerin adı neydi Kaan Bey? Ork mu? Orklar varlar. Goblinler var. Orklar. var. Ba, orklara ver birazcık. Açma bak bakalım öyle tipleri düzelir ya. Doğru kan gelir yüzlerine. Peki çok, çok teşekkürler doğru. efendim. Görüşmek Teşekkür ederiz. Ederim. Hayırlı olsun. Ederim. Müşteri veli nimetinizdir. Bu Çok arada, teşekkür ediyorum. Mesela Kaan Bey orada fırını açtı. Şey yaptı. Yüzüklerin kardeşi yüzük simitleri gibi. Yedi tane mesela birden simit versin. böyle. Simit tık, yüzük. Tık, tık, tık. Yedi tane niye veriyorsun ya? öyle değil mi ya? Yedi, yedi yüzük, yüzük yok Yedi yüzük müydü? Mu? Yedi, sekiz. Yedisi bir yerde. Artık durumuna göre. <gülüyor> Altılı yedir. Akşamı dur. <gülüyor> <gülüyor> Üst tanesi bir lira. Ha <gülüyor> bitti gitti işte. Oradan bir de şey yakaladım mı sefere giden. Çünkü kaleyi binlerce kişi kuşatıyor. Kaç bin kişi bir Oraya altı... al... simit, simit, simit, simit. Tam kalenin önünde ya da, Hem kaleye satarsın Hem kuşatanlara satarsın Ya da böyle şey yapacak Böyle tam orklar Saldırıya geçmeden önce Böyle ağlı ağlı Hihihi Hihihi Sipirtte ziyan gibi ne ya? Zeynep Hanım hancı olurdum muhtemelen demiş. Ben de onu düşündüm de hancılık en korktuğu meslek ya. Müşterinin yani. çünkü kılıçla geliyor bilmem ne. Pelerinle giriyor anlamıyorsun. Bir atıyor Bıçak, pelerine kılıçlar çıkıyor. şey çıkıyor. Ödemekte sıkıntı oluyor. Şey diye gezerdin yani. sen ya. Mini barı patlatır onların hepsi ya. Ne ikram edeyim size? İyi günler diye böyle girerdim. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz efendim yayınınıza. Hoş bulduk. Sema ben. Sema Hanım düşündünüz mü meslek? Ben orada... Overlockçu olmak isterdim overlockçu. Bakın hiç aklımıza evet. gelmedi çünkü ne işimiz verecek Sema Biz çok şey yapamadık şimdi Birbirimize bakıyoruz Şimdi overlockçuluğun en zor tarafı teknik Çünkü sizin bir arabanız ve megafonunuz olmayacak ya. Hanımlar overlockçu ayağınıza geldi diyemeyeceksiniz Bağıra bağır mı yapacaksınız Bir de orta dünyada onu? çok fazla hanım yok <gülüyor> Pis bir serifler evet. var sürekli Evet evet. Genelde yemek falan yapıyorlar orada zaten. Peki neyi overlock Ondan yapacaksınız? Neyi yani, Hede Hedef deniz yani? neresi? <gülüyor> orada işte yine partilerin olduğu zamanlarda bir overlockçu diye bağırmak çok güzel olur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de da ya. Madem öyle yani hiç orta dünyada bir partiyi beklemenize gerek yok. Radyo 3 size tüm imkanları sunuyor. Açık mikrofonda buyurun overlockçu geldi diyebilirsiniz. Ay yok Bence şimdi bir bağırın. Yani sonra da şey dersin saçma oldu ama orta dünyada olsa çok mantıklı olurdu falan diye de bir savunmanız olabilir. <gülüyor> Ve bağırırken ayağınıza kadar geldi demeyi unutmayın lütfen overlockçu diye. Valla siz hiç duymadınız mı öyle overlockçu? Şey, hanımlar overlockçu ayağınıza kadar geldi. <gülüyor> hiç denemedim daha önce ama. Hiç kadın overlockçu da yok yani. Hiç, evet Türk hiç. overlockçuluk tarihinde kadınların hep hakkı yenmiş. İşte evet hep erkekler hep erkeklerin o baskın şeyleri. Biz e, sizi tarihteki ilk overlokçu olarak, kadın overlokçu tamam. olarak kaydediyoruz. Peki seyyar mı olurdunuz yoksa yerleşik mi dükkanınız? Ben atın üstünde keserek olurdum herhalde. Seyyar, seyyar olardım. Seyyar yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ediyoruz başarılar. Ben teşekkür ederim yine. Overlok makinesi şey midir? Ona zaten bir espisi yok ya. Over makine yapıyor, bir şey yapmıyor ki, veriyor. Yine bütün overlock sektöründe bize düşman etmişler. Hakikaten faire Yani benim yani. bildiğim kadarıyla tabii ki benim ce cehaletim de olabilir. Overlockçuluk yani zordur. Uf, zor zanaat. Ustadan öğreneceksin. Ayağınıza geldi dedi o makine değil mi? Overlock Bak makinesi ayağımıza. Bana ya ayağınıza getiriyoruz. Günaydın Olur. efendim. At şart. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ali Gül. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsunuz Ali Bey? Bir kere ilk önce şu orta dünyaya gitseniz insan mı olurdunuz... ...yoksa oradaki farklı dünyalara, farklı ırklara mı da ayrı olurdunuz? Ya şimdi işin açığı ben bu orta dünya meselelerine çok hakim değilim. O yüzden bir tercih belirtmek istemiyorum. Yanlış bir şey çıkmasın başımıza sonra. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru efendim. Bağlayı bağlayıcılığı vardır çünkü. Doğru Ali Bey. <gülüyor> ya evet. Doğru. Yarın öbür gün bu aleyhinize bu radyo programı aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Radyo, Kapınıza dayanırlar. Ork, ork olmak istiyordu filan derler. Başımıza iş açarız. Doğru ya. Şimdi Doğru. Kime de şikayet edeceksin. Ben radyoda evet. espri yapıyordum. Oramdan buramdan boynuz çıkacağını ben ne bileyim diyor. Bileyim, tabii canım Sonra yani bizi yüzden, de bulamazsınız orada. Biz tanımıyoruz efendimdir. Peki meslek e ne düşünüyorsunuz? Şöyle şimdi bu dediğim gibi orta dünya hikayelerine çok aşina değilim ama Aha. filmlerden filan böyle az biraz gördüğüm kadarıyla siz de az önce söylediğiniz tam benim aklıma gelmişken. Siz de zaten orada yaşamadık. Yani. Var dediniz, evet. Yani. evet. Adamlar, hamamcı ya da tellak olmayı. Tellak. Vallahi Ali <gülüyor> Bey <gülüyor> hamamcı. Valla orta dünyanın en büyük eksiklerinden biri hamam bak. Karınları aç ve pislikten adam sinir stresi çünkü sürekli leş, kokuyorlar. Kafa dinlerine. kaşınıyor ya bir şey yok kafa kaşınıyor. hayır kokuyorlar ana kokuyor kokuyor o ona kokuyor ya. öbürü ona kokuyor ne oluyor sinire kesiyor ne oluyor o ona saldırıyor o ona saldırıyor biz de filmlerden gördüğümüz ya. kadarıyla yoksa gidip yaşamışlığımız yok. Yani Ali Bey Hollywood'un bize çakma şeyleri bunlar. Ali Bey tellak tellaklık yani beynel minel bir meslek tamam ama yani yıkanmayan adamı da zorla yani pis görünüyor diye yıkayamazsınız. Öyle tamam zor yok zor Elf, iş. Erfere ama... bak elflerin mis ama onlar yıkan zaten onların evlerinde var? sıcak suyu, soğuk suyu hepsi ya, var yani. Belki olmadığından yıkanamıyorlar. olmadığından yani, tabii canım. Yoksa her yıkan, taraf Hamamda da biz mi yıkanmadık demiş orkların başına. Yani. Elfler nasıl buluyor? Elfler nasıl buluyor o zaman olmadığından? Ormanda, ormanda. kes ağacı yıkan. Kes ağacı Zamanla yıkan. Zamanla mı temizleniyorlar onlar? Kendi imkanlarıyla. Kendi imkanlarıyla. Bak kendi imkanlarıyla. Peki tamam. Hamam, orta Dünya Hamamcısı Allah... meşhur meşhur Orta Dünya Hamamı Gül Hamamına hoş Gül hamamına geldiniz. Hoş geldiniz. Allah utandırmasın Ali Bey. Başarılar diliyoruz. Hayırlı, Hayırlı işler diliyoruz. Bereketiniz bol olsun. Allah ne Allah. diyelim inşallah. Diyoruz. Hamamcılık güzel meslek olabilir bak. Ben şimdi şeyi kısmını düşünüyorum da. Tabii canım mesela yani Roma götürsen, Roma'da da var. o kısmı şey geliyor bana da birilerine dokunmak. Ama hamam işletmeciliği bu soğuk günlerde özellikle ee, sabahtan evet. git Yaktınız mı? Yaktık. Otur. Olur mu canım dokunman, Nasıl aşçı yemeklere dokunmadan olmaz? Ee, hamamcılıkta da insan... Tellaklıktan yani, mı gelmek lazım? O canlıya olsun. dokunacaksın. Yani... Canlıyım mı? Ya yani canlı, neyse. Canlı. Orta dünyadasın ya. Canlı. Ayrımcılık ya. yapmamak için garip <gülüyor> bir şey dedim. <gülüyor> Hayır. mı? Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Hoş geldiniz beyefendi. Kimle görüşüyoruz? Barış. Barış bey hoş geldiniz. Bir ırktan başlayalım isterseniz. Herkes insan olmaktan çok memnun galiba da. <gülüyor> ben de yani hani insan olmak da değil. Ben yeni yeni dinlemeye başladım. Daha önceden söylendiğimi bilmiyorum ama. Buyurun. Benim yapacağım meslek kartal görünümlü şahinlerle taksicilik hizmeti. Ama şey Kalmadı ki Kalmadı, kalmadı ki. ki Hiç onlar kalmadı ya At arabası var. var Başka bir şey yok hep, yani o, o, <gülüyor> Taksicilik ama güzel Çünkü hep Hep at Hep at Nereye kadar ha, İnsanlar çünkü yani. biliyorsunuz Bu işin iyi günü var Kötü günü var Bunun var Doğru. dediğim Yani bunun hemoroidi var Kıl dönmesi yani. var Bilmem nesi var O orklar Canım orklar Kıl dönmesi At üstünde, de. Hat üstünde Hat gidemez ama Tabi böyle bir hizmetiniz olursa Güzel servis sektörü diyorum ben Evet yani hep koşturup duruyorlar yani hani bir de yani mesela ne bileyim böyle bir uçarak böyle bir yerlere gidebilseler çoğu mesela orada çözülürdü gibi geliyor. Doğru. Hmm, çok güzel. O zaman biz sizi lojistik barış diye kaydettik Barış Bey. Evet teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> efendim hayırlı işler diliyoruz evet. size. Herkes, Yalnız demek herkes. ki herkes ek, akıllı adam Ekmeğin ekmeğini, ekmeğini kazanır. Mi? Orta dünyada olsa efendim, başka arkadaş. dünyada olsa. Aç kalmaz. Sizin var mı fikriniz? Var. Ney? Yok ya ben ne ben fikrim var dediğim ben hmm. her türlü esnaf Ben de servis sektöründe olurdum gene ya Masaj falan çünkü bir de bunlar yorulacaklar Hani hamamcılığa girer mi ama Masaj salonu açardım ben Ben kesin yedim belli Saraydayım ben ne? Saray. Tamam da iş ne iş neredesiniz demiyoruz İş olarak, meslek olarak siyasi tanışmalı Siyasi analiz düşünüyorum ben Ya bak benim şeyimden çaldı Hem de yani kostümüm az Simsiyah vezir gibi bir şey Herkes öyle giyiniyor be benimki tamamen simsiyah. Devri, yani falan. Seninki tamamen deriyse okey. Kral bir karar veriyor mesela. Ben onun arkasını... Orta Dünya dini konuşuyorum. Çok akış bir şekilde. Şey diye gezersin o zaman sen. Çare Bilbo diye gezersin. Öyle dolaşacağım. Çok güzel meslek <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. sana söyleyeyim. Ben de seçim araştırması yapan bir şeyim, ekip olacak. Ben e, enterka... Sen oraya git. Sen buraya git. Sen böyle falan. Böyle şey diye. Bu e, dinleyicimiz mi var? Dinleyicimiz. Tamam beklettik. Günaydın bunu. efendim. Günaydın. Buyurun efendim. Eee merhaba, şu an tam işe giriyordum da o yüzden ne pek Ne tip bir işe istedim. giriyordunuz? Çok tedirgin girdiniz. Valla ofise giriyordum, geç kaldım. E canım yüzden... ofise girerken bu kadar da tedirgin girmeyin, bir rahat girin ya. Tekmeyle açın kapıyı bir rahat, kim geldiğini bilsin, kimle görüşüyoruz evet, rahat biz. Rahat giremedim, bekliyordum. Arabadan yeni indim, şu an eşim de hala dinliyordur. Ne iş yapıyorsunuz hanımefendi? Mahanisin, bilgisayar mahanisin. Ne güzel. Ne, ben de ofiste böyle yasa dışı bir şeyler bir yani tedirgin ya. polis geldi mi acaba falan. Yok <gülüyor> rahat olun canım. Eşiniz dinliyorsa falan... <gülüyor> Yani onu bir şey söylememizi istiyorsanız ona göreceğim. Biniz... Yok yok hayır bir şey demek Ona başka yere <gülüyor> gidiyorum mu dediniz? Ha Siz Öyle bir şey başka mi Başka bir yere mi gidiyorum dedim? Yok yok, yok hayır işe gidiyorum dedim. Tamam. İşe geldim işte en son sizi dedim. Ayla maşallah. Maşallah söylemiştim ona. Maşallah maşallah. Istedim. Neydi isminiz ben kaçırdım? Gizem. Gizem Hanım. Eşiniz mesela şimdi biz konuşuyoruz ya. Böyle ağzınızdan <gülüyor> saçma sapan bir insanlık hali laflar çıksa. Akşam eve gittiğinizde onun yüzünüze vuracak birisi mi yoksa siz böyle ay çok saçma sapan konuştum falan dediniz. Yo bence güzeldi diyecek bir insan mı? Bence güzeldi der. O güzel yani. rahat konuştuk. Daha rahat konuşabilirsiniz. Rahat rahat hiç sıkıntım yok. Peki güzel Hanım düşündünüz, karı koca düşünmüşsünüzdür belki. Yok ben tek başıma düşündüm onay aldım. <gülüyor> onay aldınız. Evet, yani onay beyin, beyimden onayımı aldım. Çok iyi düşündüm. Beraber bir hayat yaşasak orta dünyada ben de öyle bir hayat yaşamak Nelce isterdim. Şimdi sizin mesleğinizin <gülüyor> en kötü tarafı ortada bilgisayar yokken bilgisayar mühendisliği hakikaten şey yani diplomalı işsiz olursunuz orta dünyada. Yok, ben bilgisayar mühendisi olmayacağım. Ben şey olmak istiyorum. Böyle mutlu mesleği şey yap. Bir hobbit Hı. köylüsü olmak istiyorum. Böyle boyumdan büyük mısırlar yetiştireyim. Aa, yani çiftçilik, köylülük. Doğal ürünler çiftçilik, çünkü köylülük. aslında... Orta dünyanın da en büyük ihtiyaçlarından biri doğal ürünler. Boyumdan büyük dediniz. Evet, hobbit hobbit de olmaya hobbit. mı şey yapıyorsunuz? Boyumdan büyük Mısırlar. Öyle mi? olacağım. kılı falan problem etmeyeceğim. Hobbit olmak istiyorum. Eşiniz öyle. eder belki ayağınızdaki kılları. Yok oğlum da kıl olacağı için ayağınız. Canım, benim de ayağımda var öyle kıl öyle var yani da ben gelmişim. eşimin ayağındaki kıl olursa onu biraz dert edebilirim. Gizem onun pedikürden yani, bıkmış birisi bulursun, olarak. Çözüm, çözüm, çözüm, çözüm buluruz. Yani organik tarım yaparım. Mutlu Mesut Hobbit köyünde. Hobbit köylüsü şey olur. İşleri büyütmeyi oluyor. falan Hiç da komik... düşünmüyorsunuz değil mi kooperatife falan dönüştürelim yani bunu yok. Bilmiyorum şey ben. Kendime şimdi kadar. Ailelerin mutlaka şey sıkıntısı vardır. Yani tarım konusunda onlar da el bir duruşları olduğu için hani doğru bunamıyor olabilirler. Aileler falan organik tarım satarım pahalı da. Doğru yani bak çok şey gibi mantıklı. olmak istiyorum hani Nasıl burada şehir hayatından sıkılmış, köye gitmiş insanlar oluyor ya. Orada da ben mutluluk Aynısı. bir hobbit köylüsü olayım. Tarım yapayım. G'de unsuz ürünler yetiştireyim. Ne, kadar, ne kadar güzel devlet, ya. Devlet desteği de var. İnanır mısınız ofta dünyada bu konuyla ilgili? Valla hobbit köyünü Dutch olarak gördüm anladığım kadarıyla. <gülüyor> bizim Dutch. Bir de bir Datça'da da aynen Hobbit köyünde Datça gibi Mesel Bir de onlar hiç sıkıntı yaşamıyorlar ya Böyle mesela evet. bir savaşlar oluyor Bir şey oluyor Hobbit köyü şarşaktak oluyor Genelden görmüyoruz ya Hobbit köyünü Sonuçta mısırımı ben yetiştiririm kardeşim Boyumdan büyük olsun Böyle taburuya çıkayım falan Böyle Yine <gülüyor> Siz, <boyundan gülüyor> Siz çok uzun boyunlusunuz normalde Yani Gizem Hanım Yok ben uzun boylu değilim ben Hobbit olsam Şey olmam sıkıntı yaşamam <gülüyor> şu an Zaten Hobbit... beden olarak da yani rekanım <gülüyor> Tek şeyiniz ya, hayaliniz taburaya çıkmayın evde tabure ev ben buradan Gizem Hanım'ın Gizem Hanım'ın Hanım beyine sesleniyorum bir tabur olsun bir küçük <gülüyor> taktı merdiven gibi bir şey böyle akşam eşinizi batımaklı. sevindirin. Eşinize sevinirim valla. Ta sonra tabure aldım diyor. <gülüyor> Akşam bir tabure gelirse yalnız sıkıntı çıkabilir <gülüyor> Yarın sabah yine söylerim ne sıkıntı var. Peki. Çıktığımı. Çok teşekkürler güzel Hanım. Kolay gelsin size. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mesela uzun uzun konuştuk Tabii ya. Gizem Hanım'la uzun uzun konuştuk ya. Ha evet. mesela diyeceğim ki. Mesela Gizem e, yerelde Sauron'a verir. Kesin. Uzun uzun konuştuk. Böyle böyle şeyler seçimler öncesi Oktay şeyler kendimiz... nasıl abi? Aa, Oktay yerelde zaten hep öyle düşünüyorum ben yerelde dinleyicilerimiz... hizmete bakar abi. Şu an dünyalı yerelde hizmete Dün bakar. Dünyacilerimiz bakıyorum morda orada ne, nereye neresi çıkar? Abi, Rohanda neresi çıkar? Çık işte Bunlara ben, bakıyorum. Ben kim kazanırsa kazansın benim şeyim masaj salonum herkese açık abi. Modern sabahlar. Modern sabahlar sabahlar radyo tüm rastım sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler radyo tümü 100. özel gösterimi Hobet. smog'un çorak topraklarına davetiyeler veriyoruz aynısını yapan arkadaşlarım şarkıyı kesin bari belki cesaret. oradan cesaret alıyorlar çünkü son bir telefon almak için vaktimiz var ondan sonra da bugünün davetli talihlisini belirleyeceğiz günaydın efendim günaydın merhaba kimle görüşüyoruz Göker Bey. Göker Bey hoş Gökher. geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Trafiğim. Kolay gelsin efendim. Nereye yolculuk? Burada takılmış durumdayım. Nerede? Es Eskişehir yolu'nda, Eski yolunda. O Bugün o bir yoğun trafik var galiba. Millet yani bütün dinleyicilerimiz. Saat 10.30'da trafiği canım. Bu saatte trafik mi olur? Demiyor musunuz evet, kendi mi? kendinize Göker Bey? Ben öyle diyorum ama yani. görünce. Ama neyse olmuyor. siz kişisel almamışsınız <gülüyor> trafiği çok güzel. Aynen devam. Bravo. Ne iş yapıyorsunuz Göker Bey bu dünyada? Bilgisayar mühendisiyim satış tarafında çalışıyorum, iş geçtiğinde. Peki, orta dünyada... orta dünyada ne iş düşünüyorsunuz? Vallahi orta Ve beş dünyada... yıl sonra orta dünyada kendinizi nerede görüyorsunuz? <gülüyor> o kadar uzun vadeli plan yapmadım ama ya orta dünyada bu kılıçları yapan birisi olayım istiyorum. Ya. Demir ustası, demirci. Demir ustası, Demir ustası evet Blacksmith. Çünkü bir düzgün kılıç yapamıyorlar, kılıçlar kırılıyor. <gülüyor> o da doğru <gülüyor> ya. problem çıkıyor işte. Sonra insanları kötüye Anlıyor olarak. musunuz Hem peki metal, çekimim, metal? işinden anlıyor musunuz? Göker Bey? Yok hiç anlamam aslında. Meslekleri arkası yok ama hmm. öyle içimden geldi. Yani şöyle kırılmayan, güzel savaş Bence şey Arge kısmında mı çalışacaksınız? Arge, Arge kısmı. Bence biraz daha başka malzemelerden yapabilirsiniz ya. illa <gülüyor> metalden olacak dedi diye kendinizi kısıtlamayın. Yeni metallerle ya yeni metal olabilir, başka şey, başka malzemelerle yepyeni bir anlayış getirebilirsiniz Orta Dünya'ya. Aynen. Bir de Bizim çok, aile olarak çok enteresan bir durumumuz var. Nedir? Benim 4,5 yaşında kızım var. 3,5 yaşından beri Hobbit'i izliyoruz. Hobbit Aa onu sevdi. Biri. İnanılmaz. Ve Gold'uma taktığı ismi tahmin eder misiniz? Ne? Çirkin Kirli. <gülüyor> Çıktı gene Çirkin Kirli diye sevdim. <gülüyor> Yüzüğe de yangın yüzüğü diyor. Acayip böyle sabahları izliyoruz YouTube'dan parçaları falan. Ha e öyle... Çocuğun geleceği ilgili bir sıkıntı olmaz bu sahne. Ben şimdi olarak... size özenip evde seyretirsem kızıma benimki yedi yaşında ama korkar ya. Korkmaz korkmaz. O sahnelerde kendi gözlerini kapamaya başladı zaten yani. Çocuk zaten kendi gözünü kapatmaya başlayınca her filmi seyredebilir. <gülüyor> Peki. Tabii tabii, o önce... arabada giderken şarkıları dinliyoruz falan. Yüzüklerin Efendisi'ni e, e, e, seyretti e. mi? Yok. Hobbitten başladınız. E mantıklı Hobbit'ten olan da o galiba değil mi? Hobbit yani. önce önce değil mi? Hı -hı. Yüzüklerin efendisi evet. Ben de tabi direkt Texas katliamı ile başladım. Bakalım işte kısmet <gülüyor> iyi Ondan olmuş. Sonrasını... <gülüyor> yani çoğu gösterimle beraber gideceğiz inşallah. İnşallah peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Peki teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür ee. O son cümleyi yetmeye Çünkü şöyle dinlememiştik vallahi biz ya ben hiç öyle anlamamıştım. <gülüyor> evet hadi talihliler belli olsun. Valla benim mi? altını çizdiğim isim Overlockçu Sema. Benim de üstünü çizdiğim isim o. No? <gülüyor> <gülüyor> yani hayır üstün derken tam üstünü değil. Ben de kalın harflerle yazmışım bit, bit, onu. Yani onu bir kutu için almak lazım. Faiz sen de kutu için al, o zaman Sema Hanıma verelim. Bitti Peki, davetiyeyi. Sema Hanım tebrik ediyoruz sizi. Radyomuzu arayarak ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler hiç canınızı sıkmayın. Önümüzdeki günlerde 12'sine kadar bol bol bu boy davetiyelerden boy. bulma şansınız var. Radyo OTTU'da her programda. Aynı zamanda Radyo sosyal medyadaki hesaplarını da takip ederek... ...oradaki yarışmalardan da bu davetiyeleri eninde sonunda kazanabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu keyifli günde bizlerle birlikte olduğunuz için... ...yarın sabah yerden buluşmak dileğiyle. kucak. Bir mükemmel bir gün olacak...